Hadi biz hazırız sizi bekliyoruz Gel hadi tantana etmiyoruz Efendeki biz sizi anlıyoruz Arabada müzikle gazlıyoruz Yolda anladık kim can kim kan Eğlen ajanla durmadan yaylan Atma tiktoka kalsın galerde nazar etme Bak giderim buradan Biz hazırız sizi bekliyoruz Gel hadi tantana etmiyoruz Efendi gibi sizi anlıyoruz Arabada müzikle gazlıyoruz Yaz başladı hadi kumlar ısındı Bu şarkı biçlerde çaldı Hazırdı dönüşte arabada Duydu kasıldı yorulma kankam Eğlence başladı Biz hazırız sizi bekliyoruz Gel hadi tantana etmiyoruz Efendi gibi sizi anlıyoruz Arabada müzikle gazlıyoruz Hazırız. Sizi bekliyoruz. Gel hadi tantana etmiyoruz. Efendi gibi sizi anlıyoruz. Arabada müzikle gazlıyoruz. Party be. Biz hazırız. Sizi bekliyoruz. Gel hadi tantana etmiyoruz. Efendi gibi sizi anlıyoruz. Arabada müzikle gazlıyoruz Yolda anladık kim can kim kan Eğlen aganla durmadan yaylan Atma tiktoka kalsın galerde Nazar etme bak giderim buradan Biz hazırız Sizi bekliyoruz Gel hadi tan etmiyoruz Efendi gibi sizi anlıyoruz Arabada müzikle gaz Yaz başladı, hadi kumlar arasında Bu şarkı biçlerde çaldı Hazırdı dönüşte arabada Duydu kasıldı yorumla kankam Eğlence başladı